Jump on that sound, baby. Move, jump it, Booth. Another Sunday, it. 3, 2, 1 Sesli Meram 350 Karşı Radyo 222 15 Mart 2022 Salı Bir kere daha Bir meram, bir arz hal ve bir durum tahili Şimdiki zamana ait işler Ve şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tühler Siyasa merkezli bir alternatif ses verme gayreti sesle meramın kayıt kütüğü karşı radyoda başlıyor. Anarşi şimdi ve sonsuza kadar ana eksenimiz. Bir dinleyicim e, çok can sıkıcı bir program ve sürekli konuşuyorsun diyor. E, meselemiz o zaten. Bu meramın, bu arzi halim, bu durum tayininin, bu pratiklerin içerisinde. Soluğumuzu kesen yıkımların ve birbiri ardışık halde şekillendirilmiş olan karaşınlığın, karanlığın ortasında can sıkabilmek meselemiz ki bir şeylerin farkına varabilelim. Bugün artık hemen her şeyin karanlığa çıktığı bir günce her birimize pay ediliyor çünkü sevgili dinleyen. Hiçbir şeyin düzelmediği, dahası hiçbir normalin de bırakılmadığı bir cürüm sarmalığında ülkenin yaşatan yer olarak da anılan bir sahnenin bir kere daha hizmetlere ev sahipliği yapmasına tanıklık ediyoruz. O aklın bu muktedir pratiklerinin birer ikişer gerçek kılındığı, kötülüklerin tıpkı yanımızda ve o yanı başımızdaki savaşta da olduğu gibi bazen onu da aşan bir görünmezlik zırhının dahilinde var ettiği her bir şey karanlığa çıkıyor. Paydaş olduğumuz yaşam isteminin her nasıl çöküşe mahkum edildiği, daha da bir salgının henüz bitmemiş olan pandemi sürecinin yamacında bir de ekonomik ve belirli açılardan da insani bir kırım halinin toplamı var edilendir. Yani genel anlamda bir Türkiye portresi. Savaş ötemizde oluyor gibi bildirilse de son 15 gündür, bugün 19. gününe giriyor mesela. Devamlılığı sağlama alınmış olanları bir araya getirdiğimizde o karanlık daha da belirgin kılıyor. Bir yaşam sahasında Ukrayna ve ötesindeki cürmün kansız, sessiz, sorgusuz, devamlılığı sağlama alınmış yıkımına bir biçimde ortak edilmiş bir Türkiye gerçeği vardır bu kesin bilgi bütünüyle karanlık var dilendir tek bir satır tek bir an olsun ümit yaşatılmasın diyerek o katran arasından medet umulması gerçekliğe kavuşturulur her şey birbirine karışmış alenen kırılıp dökülmüşken hayatta bu fırsat bu fırsat denilip delikte kılınır Türkiye sattı halinin son birkaç haftasının ez cümle bir yıkımdan mürekkep ve salt karanlıklarla bir ile beraber biçimlendirildiği artık diz değil sır değil görünen hakikatin küçük bir kısmıdır bütün o bombalar Ukrayna'ya düşerken birazdan ona da değineceğim ama kapalı kapılar arkasında yapılan pazarlıklarla ülkenin o da bu ülkenin hakkının ve hukukunun da peşkeş çekilmesi söz konusu edilir. Daha evvel bir biçimde doların yükselişi, pandemi süreci o ya da bu öne sürülürken şimdi savaşın yıkıcılığından mağduriyet devşirilir. Sıradan insanların hayatlarının zora koşulmasında bir basamaklar atlanır. Birer birer. Zam üstüne zam yağdırılırken Ayçiçek çek yanından benzine hemen hemen afakir biçimde katran karalığının yeni rotalar belirlenir. Bunlar zamlarla çıkı gelir. Asgari bir yaşam halini yerle bir etmeye devam ederken bir yandan da asgari ücretin havacı bakılması yolu açılır. Çünkü bunlarla beraber bir yönelim, bunlarla beraber bir biyo politika gerçekleştirilecektir. Geçen hafta başamı kendi partisinin grup toplantısında konuşur partili Cumhurbaşkanımız. Cınızınız Başamir der ki artı partinin kurduğu 28 Şubat ittifakı nitelendirip dün patates soğan üstünden bugün yağ üstünden ülkenin başına kara bulutlar toplamaya çalışanlar yine bunlardır. Kurdaki yükselişten küresel MTA fiyatlarındaki aşırı artıştan ülkemizin yansımasından kaynaklanan bir hayat pahalı diye Allah Allah falan deyip de bir celallenir. Tabi bu arada o sürekli bu edimler arasındaki geçişkenlikler ve işte şu şöyle oldu bu böyle oldu ama işte bak farkındayız bu sıkıntıların evet. gelişmiş ülkelerde de aynı sıkıntılar var kardeşim gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları da mercek altına aldık müdahaleleri yapıyoruz her konuda vatandaşımız emin olsun aman şöyle olsun aman böyle olsun deyip yola devam ediyorlar akaryakıt fiyatlarındaki artış için küresel piyasanın Etkisi gelişmeleri de takip ediyoruz. Türkiye üretim ve istihdam gücünde şoklara karşı dayanıklarını bir kere daha ispatlamıştır. Her konuda vatandaşlarımızla yine yapılacak ne varsa hayata geçireceğimizde kimsenin şüphe olmasın der. Bir şüphe olur mu? Sayın Başamit yani Allah'ını severseniz hangi ne şüphesi nasıl bir şüphe? Bir yüzü Rusya'ya dönüyor, bir yüzü Ukrayna'ya dönüyor, bir yüzü Amerika'ya dönüyor. Ve hesapta herkesle birlik beraberlik içerisinde ama ne mutlu müreffeh yarınlar derken... Pat bir bakıyorsunuz mesela. Ona da değinmekte fayda var. Ee, Ermenistan'la görüşmeler, bir normalleşme süreci için Ararat Mirzoyan'la, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Türkiye'de Antalya'ya geldi bir çağrı üzerine. Bu çağrıya davete icabet edip geldi. Mesela Arabat dediler. Arafat yazmalarına şükredi. Arzat dediler. İsimleriyle dalga geçildi. Arasif Ararat ve Aradağ denilmesin diye. Hani bu sürekli kılınan biyopolitik teknik, işte düşmanlaştırma, ötekileştirme, hani biz dünyaya kucak açtık, yurtta soslu, cahanda soslu, bilmem ne falan derken, Arsak köyleri yaklaşık bir haftadır, hani Azerbaycan topraklarının içinde kalmış olan defakta bölge, tarihsel kökenleri ile ilgili binlerce tasavvur ortaya çıkartılabilir. Onlar için Alban, bizim için Ermeni toprağı ya da Ermenilerin yaşadığı vatan, ya, ya da işte bir vatan parçasının bir kısmı e, bunu hala kabullenemiyorlar. Bunu hala üstüne direşiyorlar ve gazı ve elektriği kesildi mesela. Bunda da Türkiye'nin parmağı olduğu hani mecburiyetler öne sürülüp bu insanların e, buralarda yaşamlarının bir şekilde kanalize edilebileceği ya da dönüştürülebileceği ya da defolup gidecekleri falan beklentileniyor. Ama bir haftadır o soğukta eksi 3-5 derecelerde ki hissedileni bilmiyoruz kim bile kaç vuruyor. İstanbul 3 günde eksi onları gördü mesela hissedilen sıcaklıklarda ama kimsenin gıkı çıkmadı. Çünkü her şey karanlığa çıkıyor. Dedik ya hani bir yerlerde bu kadar atarlanıyor işte biz farkındayız bilmem neyiz şuyuz buyuz dünyanın gidişatından endişeliyiz diyen başamir. Öbür taraftan sahne önünde barış görüşmeleri işte müzakereler herkese dostluk kapıları açıyorum falan derken yine bildiğini okuyor. Birazdan değineceğim bir mola verelim. Madem çok konuşuyorum bir müzik arasını hak ediyoruz o zaman. Eleven Tower Illicit Local Sound'da gelmişti. Crosshair parçası gelecek Eleven Tower'dan. Arkasında Ego ve Buffy ikilisi Goldfinger In a Mind Recording'den 2022'nin yeni nesil üretim ses erimleriyle İslim Erhan Karşı Radyo'da Goldfinger dinledik. Egon Buf In a Mind Recordings'ten. dediğim gibi bir noktada bıraktık. İşte Artsakh mesela e, Azerbaycan toprağı tamam öyle olsun. Dağlık Karabağ evet e, şöyle böyle e, ve bu bitimsiz e, tacizler 8 Mart'tan itibaren yaklaşık işte 13 Mart'a kadar aralıksız güncellendi ama bu arada bir yandan da Ermenistan Devleti de Azerbaycan'la görüşmeye devam ediyormuş ya da karşılıklı işte Bayram Mehmetov'ların e, biz 5 madde sunduk onlar bize şunu söyledi biz buna, bunu söyledik bilmem ne falan yollu açıklamaları var Tabii ki hiç kimsenin haberi yok Tabii ki insan hakları aktivistinin haberi yok Tabii ki büyük Türkiye dışında kimsenin haberi yok neyse bu yaşam aksiyonları devam ederken işte Ukrayna'daki Kırım'a da döneceğiz Ukrayna'daki Kırım artık e, bütün albesini kaybetti. Hani sürekli bir dış güçler, sürekli bir dış itan bilmem ne falan yerken o karanlığın nasıl globalleştiğini artık görebildiğimiz bir ortam var. E, Rusya'nın bir iddiası bugün mesela, e, Ukrayna'nın bir iddiası bugün görüşmeler devam etti mesela. Sana ortamda görüşürse teknik bir arızan eliniyle işte yarına devredildi. Ha barış gelir mi onu bilmiyoruz. Ee, barışabilmek için Rusya'nın öne sürdüğü şeyler. işte Kırım'ı tanıyacaksınız. Donetsk bölgesindeki Donetsk ve Luhansk e, özel defaktolarını tıpkı Artsakh gibi e, defakto cumhuriyetleri tanıyacaksınız. E, silahsızlandırılacak ülke. NATO ile bağ kopartılacak. Zaten NATO ile bir bağının olmayacağını da herkes bilmesi lazım. Zaten artık hani e, ulaşılabilecek noktaların belli etrafında. Ukrayna'yı da bir yem olarak kullandığı NATO ve Batı Sürekli yağladılar, balladılar. Ee, güzelim bir ülkeyi harap viran ettiler ki nasıl işte Türkiye e, Arsak'a ya da işte e, Ermeni defakto devletine nasıl saldırısı işte buralara da Rusya'nın hakimiyet kurabilmesini tıpkı Suriye'nin e, orta yerinde saldırılar yapılıp ama işte Rusya'ya iyi geçinip işte e, Kürt özerk bölgeleri Rojava'ya ve tabii ki Rojava'da en çok Afrine saldırmayı ya da İdlib'de Hamas'ı bir biçimde kendi ellerini biz işgalci değiliz ama burada da yerleşeceğiz. Özgür Özgürlük Ordusuyla falan diyen Türkiye'nin taktiklerini Rusya da tabii ki bilakis kullanıyor. Ee, Ukrayna'nın iddiasına göre Odessa'ya paraşütçü birliklerin ineceği söyleniyor. Bir Birleşmiş Milletler'den Antonio Guterres 1935 itibarıyla yaptığı açıklama da bir nükleer çatışma olasılığının olabileceğini de söyler. Bu neden kaynaklanıyor? Daha önce işte e, Çernobil ve Zaporizhne'ye buralara saldırılar gerçekleştirmiş. Çernobil'de bir saldırı daha yapıldı. E, onun üstüne 48 saat geçmişti. Tabii ki bir şey olmadı. Şükür ki bir şey olmadı. Ama buna bir, bir kere daha bugün gerçekleştirilen bir saldırı var. Ayrılıkçı yönetimin kontrolündeki Donetsk'e bir saldırı gerçekleştiriyor. Donetsk'te 20 kişi ölüyor. Ukraynalılara çağlı yapar Zelenski Her şehirde her sokağı yeniden inşa edeceğiz Savunmayı destekleyin ve devletinizi Koruyun der ee, Kiev'de yola Kurenevaka Yola seyir düşü Semtlerden birisi tabii ki burası yolda Bir füze düşüyor Miçotaki Zelenski ile görüşüyor Kremlin açıkladığı işgalin Bitim tarihini veriyor Bu tamamen takvimimize göre gerçekleştiriliyor Eee sözcülerin ismi aklıma gelmiyor ama işte o sözcüğünün bahsettiğinden şöyle hatırladığım bir şey var. İşte operasyon sivil can kayıtları olmaması yönünde planlanmıştır. İşte hareket falan filan böyle yerleşim yerlerinin vurulmasını da, vurulmamasını da zaten istedi Putin hazretleri diyor. Ukrayna'daki operasyon bitince tarihi belirlenmedi. Okyanus asırı patronları okyanus ordusuna talimat veriyor. Çin'den askeri yardımı talep etmedikler. İsrail Rusya'ya yaptırım uygulayacak. Kiev valiliği 5. gündünde tahliyelerinin de devam ettiğini söylüyor. Ve kimisi de tabii ki metroda kalmaya devam ediyor. 4. tur müzakereleri 11.45'te başlamıştı. Sonra ara verildi. Mariupol'da ise toplamda 2500 sivilin hayatını kaybettiği Cumhurbaşkanlığı makamınca, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı makamınca söylenir. Rusya bu arada... Sergey Vershin'in Rusya'da Şişleri Bakan Yardımcısı işte batı baskı yapsa da bizim fikrimiz ve zikrimiz değişmezler. Ha bu karanlık süreyen kılanıyor ve kentler alt üst edilip kentler yağmalanmaya devam ediyor. Ve yani Zelenski'nin bir uyarısı var hani bizi siktir ettiniz, bizi tek başımıza bıraktınız, sürekli öne ittiniz, push ettiniz. Yok Avrupa yok, NATO yok, o bu, yok bu. En ufak bir diren yardımı bile esirgemeye gayret ediyorsunuz hani... İşte silahlar, mühimmatlar bilmem neler ama o kale düştüğünde yarın bir gün işte Litvanya'sıydı Moldova'sıydı, şu suydu, bu suydu diye de devam edebilecek bir olasılık var. Hatta geçen gün işte hani Belarus yalıyor ama işte Ukrayna'ya e, karşı bir düşmanlık sergiliyor. Yanlıyor daha doğrusu e, Putin'i. Ama nereye kadar yanlayacaksınız? Sonunda başında da gelecek var deyip de e, bunu şekillendiriyor. İşte dediğim gibi bir yandan da gece yarısı, dün gece yarısı mesela işte Alexey Danilov Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ukrayna'nın Karadeniz'e 3-4 gün önce Rus paraşütçü birlikleri inecekti fakat hava çarabıları dolayısıyla Sivastopol'a dönmek zorunda kaldılar. Fakat şimdi oradan da geri dönüyorlar. Odessa ve bölgesine paraşütçü askerin işi planlanıyor diyor. Çernigov vekiyet bölgelerinde olduğu gibi halk onları karşılamak için bekliyor diyor tabi ki silahlı bir direniş için. Ee, bunlar sürekli olarak şekillenen, sürekli olarak yenilenen ve sürekli olarak yenilenmeye devam eden bir aksiyon. Öyle büyük bir gümbürtü ki Herson yıkıldı, Harki yıkıldı, ee, Mağripolu yıkıldı. Ee, kuzeyde olabildiğince farklı noktalardan Kiev'e doğru bir hamle var ve işte bu Kadirov denen e, meymenetsiz Zivid'i e de biz hazırız emir gelirse işte gireceğiz falan yolla açıklamalar yapıyor. Bir yandan Rusya cihatçı tayfasını oraya taşımaya çalışıyor. Bu arada tabi Ukrayna'ya destek için yurt dışından gelenler de arasına sızmış eski IŞİD üyelerinin eski bilmiyorum ne hangi fraksiyonun üyelerinin de bulunduğu ya da işte tıraş olduktan sonra işte onların da batılı birliklerin arasına sızdığı Rivayet ediliyor, bir dolu tanzına, bir dolu şey olan biten çek şey, türkmen içerisinde bir karanlık ve bu karanlık bütün hayatın normatifini alt üst ediyor. İşte baştan beri söylemeye çalıştığım şey, sistemli bir biçimde Türkiye'de işte Baş Hamit, Dünya'da Putin, işte Biden ya da belki Zelenski bilemeyiz onu kim kimin nereye itiyor bu da belli değil ama halkların geleneksel yaşam biçimlerinin formasyonunun ve normatifinin yıkıldığında acı acı kanıtlayan bir zaman aralığındayız ki 1984 belki bir noktada durt yemiş bülbül basit bir olay olarak kalıyor George Orwell'in yazı salı. biz şimdi hakikatini yaşıyoruz Silverware, Ego and Buffy'den gelecek in a mind Recordings'ten arkasına Seda, No Star It My Beat etiketini taşıyor Buradan kulak verelim. Sonra beraber <Gülüyor> görüşürüz. Diyor. Günün dünden de karanlığa yollanması gerçeklik kırılıyor. Malum siyasetin söz sahiplerinin elinde her gün apayrı bir deneyimin ta kendisine dönüştürülür. Bu Türkiye için de geçerli, Rusya için de geçerli, Azerbaycan için de geçerli, Ermenistan için de geçerli, o su için de bu su için de geçerli. Gıda maddelerindeki gün bir gün yükselişleri bertaraf etmek adına katma değer vergisi düşürülüyor. Mesela Türkiye'de. Gel mi? Soğuklar vardır. İstemsizce araya girmiş bir savaş vardır. Allah Allah. Savaşın taraf ülke ve dolaylarına yollanan gıda maddelerinin ekseriyet, pestet ve kalıcı tarım ilaçları barındırması sebebiyle gerisin geriye yollandığı bir menzilde. Bunları da iç piyazaya sunmak söz konusu edilir. Zehir zıkkım olsun diyorlar ya onu yediriyorlar bizi. Her yakım geçiciymiş. Her şeyin kısa bir süreliğine söz konusuymuş. Bahisleri dillendirilirken dünya krizde denilirken Sıradan yurttaşın temel yaşam hakkında asgari beslenme imkanında da zehir, kimyasal, kötülük bulaştı oluyor. <gülüyor> mesela dört gün kapalı kılındı ülke. Yani İstanbul kapalı kalınca memleket de kapalı kalınmış oluyor. Oysa Bitlis'te altı metre kar vardı mesela ya da muş i, boylu boyunca görülmüş insanlar vardı. Çeşitli köyler kar altında kalmıştı. Ee, İstanbul'un çevresindeki kışlık işte faaliyet merkezlerinde adam... Ya, ya neyse de işte hani e, işçisinin parasını gıdım gıdım veren bir insan e, üç günlük galiba 25, 20 25 ya da 26 bin neyse işte yani 25 bin liralık bir rakamlara yuvarlama kişi başı e, Kartepisi ya da işte herhangi bir yerinde günlüğü e, epey paralara te tekabül eden ve 3 günlük 25 bin liralık tekabül eden bir tatili Kendine uygun görüyor. Mesela böyle jester yapıyorlar kendilerini. Böyle böyle e, karanlık güncelleniyor. İşte beka sahibi olan ve muktedirin yanında duranlar. Muktedirin çevresinden beslenenler. Muktedirin çevresinin çevresinden geniş rant trafikleri elde edenler. Ya da işte bu piyasa oyunlarında bu savaş ganimetlerinin arasında sadece oradaki Rusya ve Ukrayna değil işte Amerika'sı da paylaşıyor Almanya'sı da paylaşıyor ya da işte e, Oligartlar dedikleri Ekiplerdeki hani kendine burjuva olanlar Bunlar da yiyor içiyor Ve dediğim gibi işte Türkiye'de de böyle şeyler var Bir yandan zehir ve e, Hayat zehirlenirken Kimyasallarla beslenmiş olan Gerisin geriye ithalatla e, Kafamıza kakılmış olan ürünler Hepimize ucuz yollu yedirilirken Böyle kötüler de var işte e, toplumun yüzde birinin ya da ikisini karşılayan ya da üçünü karşılayan neyse e, ve bunların hepsi üst üste biriktiğinde büyük ülke masalında artık bir yere kadar olduğu gerçekliğine varıyoruz her şey denkliğini bulurken bu sahnede yalanların ve yıkımların yeni tuzaklarına dönüşüyor mesela bugün tıp bayramıydı Tıp bayram haftası dolayısıyla Taksim'de açıklama yapmak isteyen doktorlar polisin engellemesiyle karşılaşıyor ve 89 yaşındaki Profesör Doktor Erdinç Köksal yere düşmesinde sebep oluyor. Ve bunu da bile isteye yapıyorlar. Ee, niye? bizi işgal altında bu bildiriyi genel sekreter Osman Küçükosmanoğlu diyor. Biz bu bildiriyi okuduk. 19'da bile okumuştuk bunu. Ama bugün izin vermediler der. Hani kime ve nasıl ne şekilde faal edeceksin? Sağlıkta şiddetin önüne geçilecek denirken artık tahammül fersah ötesine geçmiş. Hani Türkiye'de pandemi bitti deyip goygoyuna devam eden bir Fahrettin Efendi var. Sermayeden ne bekleyeceksin ki? ne Neye nasıl dönüştürecek ya da neyi nasıl yapacak? Ee, bu da ayrı bir cenah. Ee, bunların üzerinde de ayrı bir konuşulması gerekiyor. Ve bu minvalde de sürekli bir gerilemeye, sürekli bir ilerlemelerde Yeni konuş dilinde işte geri zekalılığa tekabül ettiriyor ve insanları artık aptal yerine koyuyorlar. Ve bu böylece şekilleniyor. Bu arada unutmadan mesela dün bir Amerikalı gazeteci Brent Renault New York Times'de çalışıyordu. Ya da New York Times için haberler hazırlayan bir gazeteciydi. Amerikalı meslektaşı Juan son anlarını paylaşıyor. İtalyan gazeteci Ana Lisa Camilia. Ee, şöyle diyor bir köprüyü geçtik ayrılmakta olan diğer mürtecileri görüştü, görüntüleyecektik bir araca bindik birileri bizi bir diğer köprüye götürmeye teklif etti kontrol noktasını geçtik Artından üzerimize ateş açıldı der aynı zamanda kolumbiya üniversitesi gazetecilik bölümünde de yüksek lisansı veren lisans dersleri veren bunun üzerine aracın sürücüsü geri döndü ateş etmeye de devam ettiler derken renonun boynundan vurulduğunu gördüğünü de açıklar inanılmaz bir biçimde o ortaya çıkan şey e, bir gören gözün ilk defa bir savaş sırasında bir yabancı'nın da e, bu savaşta da katledilmesi oldu. E, Renault New York Times için çalıştığı zannedilse de gerçekten çok kısa bir sürede ortaya çıktı. Önceki erkek kardeşi Craig Renault'un tipping point isimli çok bölümlü Time projesi için gitti Ukrayna'da hayatını kaybettiğini bildiriyor. Time yetkilileri de konuyu netleştiriyor. Brent ölümüyle ilgili mahvolmuş durumdayız. Ödüllü bir film yapıncası ve gazeteci olarak Brent dünyanın dört bir yanının en zor hikayeleri çoğu zaman kardeşi Craig Renault ile birlikte ele alırdı. Ee, birkaç haftadır Time Studios'a ait küresel sığınmacı krizine odaklı bir proje içerisindeydi. Gazetecilerin Ukrayna'dan süre gelen işgali ve insani krizi güvenle haber yapabilmesi çok önemlidir der Evet. Bu açıklama yapılırken tabi olaylar gelişmeye devam eder ve bombalar yağdırılır. Rusya yeni bir sismik bombasını dener. Bu işte hani nükleere doğru yol alan istikamette. Zelenski bugün aynı zamanda e, Ukrayna'da gönüllüler, askerler gününü kutlar. E, bugün işte normal hayatta birbirimizi zaten fark etmezdik ama tehlike anında birleşebiliyoruz. Açıklamasını yapar ve bu madun siyaset aktörlerinin Zelenski belki biraz dışarıdan gelen birisi ama sürekli puş edildiği işte batı batıyı yüzünden kim olduysa Kafkaslar'da ve Rusya'nın çeperinde hep bir şekilde bir bedel ödedi hep bir şekilde ee, hayat zehir zıkkım edildi. Direnişin 19. gününde olduktan da söyler savunmamızın 19. gününde kahramanca direniyoruz. Biz düşmana öyle kayıplar verdiriyoruz ki nereden yardım alacaklarını bilemiyorlardır. Savaştan sonra her caddeyi, her daireyi ve her evi yeniden onanacaklarını ifade eder Zelenski. Ukrayna'nın yaşaması için fon oluşturuyoruz. Düşmanlar topraklarımızı işgal ederken kendimizi korumalıyız. Birbirimize yardım edin ve birbirinizi koruyun. Birlikte kazanacağız. Yaşasın Ukrayna diye bitirir. Savaşın, yıkımın, işgalin, fethin, felaketin, fecaatin, virüsünden, ekonomik krizine, yaptırımlarından, şusuna busuna herkesi her yerde bulabilmeyi bir 21. yüzyılda yaşamaya devam ediyoruz. Ve e, bununla beraber hayat akışının da ne kadar zora koşulduğunu gördüğümüz bir e, gerçekliğin karşısında buluyoruz. kendimizi dönüyoruz, dolanıyoruz, ses de tıkanıyor. Seda, Ten Toes, Eat My beetten. arkasına Orman, Uh, white Peach Records'tan dizi parçasıyla sesli bir anlayış. <gülüyor> Olik Deripaska'nın İngiltere'deki evine ya da işte saray yavrusunu işgal edilmiş anarşistler tarafından siz Ukrayna'yı işgal ettiyseniz biz de sizi işgal ederiz diye ve tabii ki hani mülkiyet öznesi üzerinden ya da işte bir Burjuva'ya Deripaska'ya bir şeyler bildirilirken aslında genel güre, güre, küreselleşmiş olan dünyanın içerisinde artık söz hakkında nerelerde nasıl aranabileceğine dair de farklı bir yol, yordam ortaya çıkartılmış. Dediğimiz gibi kendini tekrar eden bir ivme var. Her şey denkliğini bulurken bu sahnenin yalanların yepyeni tuzaklarına bütünleniyor. Ee, bir de buraya bakıyoruz. Baş hamille baş zümrelerle kurduğu ilişki bir yandan gücün artık sınırsız evrimi öbür yandan... Her gün yağmaları reyin edilmiş ülke hakikati diğer yandan bitimsiz bir devletin Maladeniz durumları içinden her istikamet daha büyük ve kalıcı kırılmalara çıkıyor. Savaşın ortasında sözüm ona barışmayı tahayyül ederken bu senenin turizm sezonunda aman elden kaçmayalım diye kaçıramayalım diye e, gelen her konu ayrı seremoniler düzenlenirken burayı yaşayan halkın kadiri, kedersizliği, Kadersizliği hiç mevzu edilmez. Bunlar gibi nencesinde güç sahiplerinin müşterliklerimizi talan devamlılık kazanır, karanlık daim bir biçimde çoğaltılır. Paydaş olduğumuz yaşam edimi tam kapasite yerle bir edilmeye devam edilendir. Siyaset sahnesinden patronajın pratiklerini adı hiç anılmıyor. Olsa da bu düzenin ta kendisinden beslenen kaslar arasında var edimden uyumluluk ve yağmadan pay kapmak. Onarım süreçlerini bir memleket bilmiyoruz kaçıncı defa kendi 1984'ünü yeniden inşa edip var etmektedir. Meselin iş bu reddi özeti bu arıza halin sebebi de budur. Dibine doğru itilmiş olduğumuz bir karanlığın her gün bedel diyet diye direten muktedirin yeni yeni dediğimle o geçmişin hazine olanından ayrısı da gayrisi de hiç yoktur. En azından bunu bilelim. Bunu söyleyelim isterim. Yıkıma karşı söz hakkını savunabilmek ve bunca karanlığın içerisinde bir e, müştereken bir hayatı savunabilmek en büyük meselemiz Türkiye'de olsun, Ukrayna'da olsun, Ermenistan'da olsun, Arsak'ta olsun, Azerbaycan'da olsun, orada olsun, burada olsun. Bunun bilinciyle eğlenmiş bir program bu Sesli Meram. Umarım e, canınızı sıkabilmişizdir. Emergence ormandan gelecek. White Beach'den haftanın vedası olacak seslimeram.tamlar.com tabii ki karşı radyo.com ve soundcloud.com slash karşı radyo ile spotify'daki karşı radyo hesaplarında seslimeram olacak. Kusurumuz olduysa affola meselemiz bu hayatın yıkımına, her anlamda törpülenmesine ve karanlığa rehin edilmesine karşı bir isyana meram. Sağ olun.